Şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Birinci dersimizin, bundan önceki dersimizin başında yine Her bir ümmetten bir şehit Yani tanık gönderileceği belirtiliyordu Burada Bazı lafızî farklılıklarla Yine Şehit göndermekten yani tanıp göndermekten bahsedilecek Estağfirullah diyor ki Cenab-ı Allah Ve yavme neb'asu fi kulli ümmetin Şehiden aleyhim min enfüsü Hatırla o günü ki biz Her bir ümmet arasında Kendi öz nefislerinden Kendi özlerinden Kendilerinden bir şehit göndereceğimiz gün. O günü hatırla diyor. Ve cina bike Az önce bahsettiğimiz, hatırlattığımız İsa suresindeki lafızların bir benzeri. Ve seni de şunlara karşı şahit getireceğimiz o günü hatırla. Hem biz ve nزلna aleykel kitabe tebiyanan li kulli şey'in ve ve rahmeten ve busra lil muslimin. Ya öyle bir kitabın indirmiş bize. Bu kitabın kıymetini bilmek gerekiyor. Ve nزلna aleykel kitabe. Bu kitap o yüce resul'e indirildi.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 doğru ve sağlıklı bir şekilde anlama fırsatını buluyoruz. Efendim ben Kur'an okuyorum, aklımla Kur'an'ı anlıyorum. E, Yüce Resul okumuyor muydu? Yüce Rasul'un e aklı yok muydu? Ebu Bekir okumuyor muydu? Ebu Bekir radıyallahu anh? Onun aklı yok muydu? Veya senin aklın onlarınkinden büyük mü? Ömer, رضي الله عنه Osman radiyallahu aleyh Ali radiyallahu Osman Kur'an-ı Kerim'i radiyallahu o kadar okuyorduk o kadar iyi biliyorduk Evi muhasara altında oruçlu Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim ...kilavet ederken, okurken... ...şehadeti yürüyordunuz. Radıyallahu ta'ala. İlim beldesinin kapısı Ali radıyallahu anh. Sünnet-i Semiye'nin en... ...güçlü tabilerinden... ...ve sayamayacağımız kadar birçok sahabi. Konumuz o değil. Kısacası şunu söylemek istiyoruz...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 ألا هل بلّعت تبرية تمه؟ قالوا لا بل لقد تبريت لقد بلّعت الرسالة وإي وأديت الأعمال رسالة تبرية senin üzerindeki nübüvvet emanetini eksiksiz olarak yerine getirdik. O ne buyurdu? Elini yukarıdan semadan Ashab-ı kirama doğru indirerek mübarek elini Allahümme şahit. Allah'ım Allahüm sen de şahit ol. Ben bu ümmete karşı şahit olacağım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 Üçüncü olarak rahmet değil gazaptır o. Dördüncü olarak bu yol hayırlı bir müjded değil felaket tellanlığıdır yani. Bu kitabın dışındaki yolların özelliği de bu kitabın aksi özelliklerinden. Ve bu şahsiyet Müslüman. <gülüyor>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 Avrupa'nın en güçlü, en büyük, en hatırı saygı devleti. O zaman da Allah'ın kitabıyla sonraki hallerine göre çok daha bağlıydılar. Çok daha büyük ölçüde amel edildi. Ama sonradan dünyaya meyrettiler. Öyle hale düştüler. Merhum Kurtubir'in tefsirinde ifade ettiği gibi. Diyor ki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 bir ümmete Allah nasıl rahmet eder? Müslümanların zararına da olsa kafirlerin ve zalimlerin ekmeğine sürecek haller ve davranışlar Allah'ın gözünden kaçar Allah'ın dününün dışında Allah bunun cezasını vermez mi? Ha. mühlet verir Allah ihmalı kıyas mühlet verir ne diyor Aleyhisselatü Vesselam innallaha yumhilü zalim ve izâ emsekehu lem yuflid Allah zalime mühlet verir fakat onu azalbildiğine bir yakaladı bu bir daha da bıraktı. Onun için ümmete Müslümanlara hele zayıf annlerinde zulmeden zalimler, zalimlerin yanında yer alan zalimler, zulümlere ortak olan diğer zalim. Allah'ın gazabından korusun. Demesinler ki dünyada başımıza gelmedikten sonra sorun değil. Güvenmesinler arkalarındaki kuvvetlere. Bu kuvvet haçlılık olabilir, siyonizm olabilir, Ehli sünnet ve cemaat akidesine muhalif veya aykırı kanaatleri ihtiva eden fırkalar, gruplar olabilir, başkaları da olabilir. Devletler olabilir, Amerika olabilir, İsrail olabilir, olabilir, bu olabilir. Biz Allahu Ekber diyen bir ümmet. La ilahe illallah diyen bir ümmet. Allah'ın azametine iman etmişiz. Allah'ın kudretinin her şeyi kusur herkesten kadir olduğu iman Allah'ın zalimleri zalimlerle meşgul edip uğraştıracağı zamanların da yakın olduğu. Ellerini ayaklarını birbirine dolaştıracağına Müslümanları da sağ salim onların zulümlerinden çıkarıp kurtaracağı günlerin yakın olduğunu anlamıyoruz. Rabbin imamların kurtuluşlarını acillendirsin. Çekilmesin. İşte bu kitap bunun dışında hareket etmek ne kadar sertlik, ne kadar rahmetten uzaklaşış ise o kadar da helal edeceksin. Şimdi bu kitabın nasıl her şeyi açıklayıcı nasıl bir hidayet, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olduğunu ortaya koyan bir ifade evde ise ayetle bir bahisle karşı karşıya bulundu. Şimdi okuyacağımız ayet-i bugün gibi her cuma gününde hatiplerimizin Ömer bin Abdülaziz r.a. zamanından beri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 bu etki ve mükemmellikte ne beşer kelamında ne de Allah'a nispet edilen kuran kelimesi dışında fakat Allah'la alakası olmayan diğer kutsal kutaklar, yani hiçbir isim. Hatta insanlığın tarih boyunca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 bu vesileyle bir özelliğine değinmek istiyorum. Kur'an-ı öyle muazzam ve bir kitaptır. Bazen bir ayetini, birkaç ayetini veya kısacık bir suresini, İmam Şafii'nin asıl suresi için söylediğim gibi okursunuz, düşünürsünüz ve zannedersiniz ki Kur'an-ı Kerim'in bütün manaları, bütün maksatları o ayetin veya o birkaç ayetin veya o kısacık surenin içerisinde yazacaksınız. Bu yüce kitabın bir mucizesidir. Yüce kitabın kendi içerisindeki bir ahendi ve bir kutarlılığıdır. Bu kitaptaki bu özellik Gerçekten akıllara hayret verecek, güldüğünü verecek bir şey. Büyük bir şey. Keşke her gün başka bu aciz kardeşimiz olmak üzere, Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini hakkıyla keşfetmeye doğru her gün birkaç adım daha gelmeyebiliriz. Üstesna de bu yasileyle hatırıma geldi. Ben <gülüyor> i̇şte geçen hafta bilenlerimi biliyormuş. Bu kudus, kudus, kudus, kudus, kudus, kudus, kudus. Baktım bu insan bunun yüzünde özellikle aslandan kadar zar olan ümitsizlik yok. Yeis yok. Keder yok. Göremedim ben.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 Yüzü gülebiliyor. Şaka yapabiliyor. Gelecekten ümitle konuşabiliyor. Nedendir acaba? Nasıl? Bu insanların bir ümidi var demek ki böyle şey diyorlar. Peki madde aleminde bir ümitleri var mı? Göremedim. Çünkü bütün dünya onları boğmak için azıfadır. E bu insanlar yine üretti. Bu insanların yüzleri yine güredildi. Bu da bir imanı var. İmanı olmayan bir insan her şeyi üretiyor. Ama bunlar mücadele edip efendim mücadele etmeyi sürdürüyorlar. Mücadele konusunda ifadelerinde ise artık bir şey yapamayız. Değil kolları yanlarına düş, Dimdik ayaklar. Onu yere yapıştırmak istedikçe o daha dikebiliyor. Daha çok ayır. Sebep ne? Komplarındaki iman ve geleceğe dair hasılıkları ümit ve en önemli sermayeleri biz içinde bulunduğumuz şartlarla bizim imkanımız budur. Ve biz bu imtihanı yaşadığımız sürece kazanmanın yolunu O zaman karşı karşıya bulunduğumuz şartlar sizin için hafif değil veriyor. Daha doğrusu başka bir mahiyet arz ediyor. Bu şartlarla ben kazanabilirim kazanabiliyorum. Şartlara razı olmuyorsunuz ama böyle bir halde imtihan edildiğiniz için de şikayetçi oluyorum. Enteresan bir i̇şte bu akidenin Başka bir şeyle sahip ederiz. İşte böyle bir ayet-i karşı bize hayat verir. kuran kelimesinin özü zaten bu. Ruhlara hayat Ölmüş ruhları, ölmüş kalpleri diriltir, canlandırır, tebrik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 bir yasa yapamaz. İster bir kişi olsun, ister bin kişi olsun. İster cahil olsun, ister eflatun zamanın eflatullarını olsun. Hiç fark Muhakkak Allah emret. Ondan başkasının, hele onun emrine aykırı, haşa, emretmek yetkisi yoktur evvela bu gerçeği kafamıza kazımak yapıyoruz. Kalbimize ruhumuzun her zerresine silinmemek üzere nakşetmek zorundayız. Emir Allah'ın. Peki. Peki neyle emrediyorsun? Bakın ilk emrine bakın bu ayette. Bil adı Adaletle Adalekle yönetmenin birinci şartı, elinizdeki yasalar mecmuasının adil olması. Allah tarafından onaylanmayan adaleti doğruluğu tasdik edilmemiş hiçbir yasa adildi. O halde bütün bu yasalar Allah'ın emirlerine ait durdurdu. Allah'ın adaletleridir. Yani. Madem ki Allah'ın emirleri olmayan bir şunlar oldu, onlar da zulmür. Mesele gayet vazif. Mesmelidir. Ve benim söylediğim bir şey yok. Sadece anlaşılsın. Adalet asgari mertebedir. Evet. Adil olmak bizim asgari vazifemiz. Ondan geriye bir milim dahi kalamaz. Öyle bir yetkiliz. Kalırsak ilk fırsatta telafi etkiliyiz. Peki adalet nedir? Her şeyi yerini yerince koymak, her hak sahibine hak ettiğini vermektir. Adalet budur. Adalet eşitlikten farklı bir şeydir. Eşitlik bazı hallerde adalet olmuyor değil mi? Karaza, bir kezimiz var, bir de var, Kesin. yanınızda bir de yarım kilo etimiz var, Efendim, bir kilo da havucumuz var. Eşitlik sağlamak için ne yapmanız lazım? Eti de yarıya böleceksiniz. Avcı da yarıya böleceksiniz. Çok emin değilim. Kavşan, şey etler mi? Yemez bari. Öyle biliyorum. Canavar değil. Şimdi yarı yarıya bölerseniz eşitlik sağlarsınız ama adalet olmaz. Hatta millet size güler. Benim şu anda Kavşan'la alakalı koyduğum ve siz bir şey bilmiyoruz. Ne? Evet. Peki adaletle Hele hele etin tamamını tavşama, havucun tamamını kediye verirseniz zulmün en ileri derince su Ama kediye eti verirseniz, tavşama da havucu verirseniz eşitlik olmasa da Çünkü burada eşitliğin hiç faydası yok. Eşitlik zarar güvenecek. Eşitlik zulümdür. Bu anlamda O için Cenab-ı Allah müsavatla, ada eşitliği karşılıyor inşallah. İsavatla müsabat, en büyük. İsavat derecede aynı hak ve hukuka sahip olması gerekenlere aynı bu pozitif elleri görevleri tahmin etmek, yusurmak, yüklemek, onlar sorumluluk tutmaktır. Eşitlik burada kanun önünde. Yani, yasal eşitlik al bunu Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Hırsızlık yapan Fatıma adında mahzun okullarından bir kadınla alakalı ısayrı gülenlerimiz mutlaka vardır. Bilirsiniz. Ne diyor Peygamber aleyhissalâtu Allah'a emin ederim. Bağışlanmasın istedir. Bu hırsızlığı yapan Fatıma adında öndürür elini kesin. Derdirsin Yarabı. zulüm almış başını gidiyor her kademe zulüm. biz zaten diyoruz ki zulüm yok adamın zulüm beş lira bir aşılması falan öyle değil zulüm inallah'a yağmurdan başlıyor ona uymamaktan başlıyor. Allah'ın emri terk edilir Zulmün başı orada. Allah'ın emirleri bir kenara bırakıldı. Adalet yetmiyor. Adalet dediğim gibi asgari şeydir. Onu hepimiz yapmakla zorundayız. Bir de ihsanı İhsanın değişik manaları var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam tarafından Kur'an-ı Kerim tarafından Kur anlatıldı. İhsan güzellik yapmak. iyilik yapmak demek. Yükümlü olduğundan fazlasını yerine getirmek. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ihsan ın ile ilgili iki hadis Şerifini hatırlayalım. Malum Cibril Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam geliyor Peygamber Aleyhisselam'a İmana, İslam'a İhsana Ve kıyametin alametlerine Dair sorular söylüyor. Bir sorusu de ihsan nedir? Diyor, diyor ki El-ihsânun En te'abudallâhe Ke'enne te eğer Fe'in lemtekun terâ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 Fakat bilginle Allah'ın mürakabesi altında olduğu şu urunu beraber yaşatabildiğin bir arada birlikte yitabildiğin takdirde senin gaflet zamanların azalır. Gaflet zamanların azaldığı oranda da günahların azalır. O zaman ihcama geliriz. İhsan'ın bir diğer ilgili hadisi diyor ki Aleyhisselatü hayvan Bu mesela samimiyse bu hadisi okuyup iman edersin ve çok kötü bir şey oluyor her ya, olanlarından bahsetmiyor mümin olan zaten hayvan ise Sövbe diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allaha ketebel ihsâne alâ kulli şeyh. Allah'a şüphesiz Allah her şey üzerine ihsanı farz olarak ver. Güzel yapmayı kötü yapmak yok. Kötü yapmak yok. Bir şey ismarlıyorsunuz. ''Kardeşim ben şunu delikte istiyorum.'' ''Hiii, <gülüyor> <gülüyor> cumhurunda da hiçbir şey yoktu.'' ''Ya kardeşim nerede? Sen, ben sana böyle istemedim. ''Bu mı siz bana böyle dediniz?'' ''Haa?'' Ha ''Böyle istemiyorum.'' ''Bu işime yaramaz mısın?'' ''Niye?'' ''Çünkü illallahâ kakçevede sâne âlâk'ın bir <gülüyor> şey.'' Hadisinin ruhundan haberdar değil. İkselleştirmemiş bu müntikabilleri. Devam ediyor bakın örneklendiriyor ondan sonra. Mesela. Feize kateltum fe ehsinul kitle. Dolayısıyla öldürmek durumunda kalırsanız güzel olur. ne öldüreceksin ya? İnsan öldüreceksin. Güzel öldürüyor. Zahir'in tevhid ettiğini savunmak için, Allah'ın dinini yaymak için vesaire veya kısas öldürmekse onu gerçekleştirir. En güzel şekilde. Ama o öldürdüğümüze eziyeti de arttırarak ihsanı bozmayın. Ve izâ zebehtu ve ahsinü zibha. Allah'u Ve kestiğiniz zaman bir hayvanı kesetirsin. Güzel kesetirsin. Ve l-yuhidda ahadukum şefratehu ve l-mür'i zebihata. Kesecek olan herhangi bir kimse sizden bıçağını, falasını iyice bile Ve kestiği hayvanı Onun merhametini örnek alma sakıflah olun. Buyur. Açın. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce binlerce salat ve sanat. İşte ihsanın iki önemli manası. Dolayısıyla her ne yaparsın, Allah'ın gözetini altında olduğumuzu, Allah tarafından görülüp gözetilmekte olduğumuzu bileceğiz ve bu şuurla hareket edelim. Böyle hareket etmek için Allah'ı razı etmenin yollarını bilmemiz lazım. Bunun için de itabullahı ve sünneti Resulullahı iyiden bilmek bilmeye çalışmak gerekiyor. Ve başka ve itâ idil kumda ve özellikle yakın kimselere bir şeyler vermek. Bir şeyler vermek. Neye muhtaçsa ve sende fazla ne varsa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 insanın vermeye alışması kadar güzel bir özellik zor. Verici olur. Vermek sizin sahip olduklarınızı eksikler. Böyle düşünme. ilminiz varsa ilim. Artacağım. Balınız belki de varsa ihtiyaç sahiplerine bal müteşeker para verin, yardımcı olun, maddi olayın ne kadarına güdüm Benim yol biliyorsunuz, yol bilmeyen bir diğeri var yol biniyorsunuz iş o hale geldi ki gençler yol bilmeyenlere en azından bir kısmı yol bilmeyenlere yanlış bir yol göstererek eylemiyordu İş bu kadar mı varıcaktı ya halbuki Hey Gamaresatü Selam, yol bilmeyene yol göstermek dahi sadaka gibi Bu gençlerin önüne sadaka verme imkanı doğuyor. Onlar bunu tepiyor ve balet Onları bu hale kim getiriyor? Nasıl bu hale Onlar bizim evlatlar. Böyle mi olacak? Yakınlara vermek başkalarına vermemek manasına gelmez sıralamadır bu el akraba fel akrab. çünkü ayet çoğu zül kurba zül kurba yakınlar akrabalar olur zaman itibariyle yakınlar olur mekan itibariyle yakın olur birinci halkayı tamamlamışsın ikinci halkaya gel.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 Artık yardımına muhtaç kimse kalmadı. O zaman senin yardım vazifen e böyle bir şey var mı? Olur mu dünyada? ama gördüğümüz kadarıyla her zaman, her zaman için her yerde, her zamanda, her mekanda yardıma muhtaç olacaklar her zaman var. Bu halde bizim de yardımcı olmak vazifemiz gücümüzün sonuna kadar devam eder. Ve neha Emretmek Allah'ın yetkisinde olduğu gibi yasaklamak da. Olur. Enil fahşâ'i vel münkeri vel bal. Hayasızlıkları. Hayasızlığın birinci aşaması kötü sözler söylemeyi düşünmek. Oradan başlayacaksınız. Başlamamız gerekiyor. Kötü tasavvur, kötü düşünce, kötü sözler zihnimizden başlayarak sinir. Eyleme dönüş meyve. Aksine gördüğümüz hayalsizliklerin düzeltmenin yolları var. Kötü söz söylemekten tutunuz, Kadının, erkeğin avretlerini açmalarına Adanın gayri meşru bir şekilde kadın erkeğin bir arada bulunmaları da ve bazı Allah zinaya kadar etsin. Cenab-ı Allah yasakladı. El münker münker aklın ve şeriatın kabul etmediği her bir şeydir. Onlar da yasaklıyor. El ve el düşmanlık yapmayı Habdi aşmayı, saldırganlık yapmayı, saldırganlığı haksızlığı ne yapar? Ya saldırır? Ya'ihukum le'allekum tezekkevû Öyüt ve ibret alırsınız ihtimaliyle o size böylece öğüt. Rabbim bizleri emirleriyle emr olunan yani emirlerini yerine getiren yasaklarından kaçınan öğütleriyle öğütlenen kullarından birisidir. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.